İbrahim bin Ethem'in Hayatı Horasan'ın Belh şehrinde dünyaya geldi. Anne ve babasının hac için Mekke'de bulunduğu sırada, orada doğdu rivayet edilir. Ailesi Arap kabilelerinden, Beni İcile, veya temime mensuptur. Genç yaşta züht yoluna girmeye karar verinceye kadar Horasan'da yaşadı. Memleketinden ayrılmadan önce birçok hizmetçisi bulunan zengin ve itibarlı bir ailenin çocuğuydu. Bazı kaynaklarda kendisinin Belh Sultanı olduğu yazıyor olsa da, ekseriyetle zengin bir aileden geldiği aktarılır. En doğrusunu Allah Celle Celaluhu bilir. Kaynaklarda İbrahim bin Ethem'in züht yoluna girmesine sebep olan menkıbevi bazı olaylardan söz edilmekte olup, bunların en meşhuru, Hizmetçisi İbrahim bin Beşşar'ın bizzat kendisinden dinleyip naklettiği şu hadisedir. Ava çıkmışlar, bir ceylanın arkasından koşuyorlar. O kadar ki etrafındaki yardımcılarından tamamen uzaklaşmış bir başına kalmış. Atı da kan içinde. Fakat İbrahim bin Ethem, o ceylanı avlamakta kararlı olduğu için bu koşuşturmacadan vazgeçmedi. Tam ceylanı köşeye sıkıştırmıştı ki, o narin ve güzel hayvan dile gelip, ''Ey İbrahim, sen bunun için mi yaratıldın? Allah seni sadece beni avlaman için mi yoktan var etti? Hem beni avlasan ne kazanacaksın ki? Bir cana kıymaktan başka ne elde edeceksin?'' dedi. Rivayete göre, İbrahim bin Ethem bu sözleri duyunca yüreğine öyle bir kor düştü ki o anda kendisini atından yere attı. Sahralara doğru koşmaya başladı. Bir müddet sonra etrafına baktığında o büyük sahrada bir çobandan başkasını göremedi. Hemen yanına gidip yalvardı. Ne olursun. ''Şu üzerimdeki mücevherleri, sultanlık elbiselerimi, silahımı, atımı benden al da senin giydiğin abayı ver bana. Kimseye de bir şey söyleme.'' Çoban şaşkın şaşkın bakmaya başladı. ''Galiba latife yapıyor.'' diye düşündü. Lakin İbrahim bin Ethem ciddiydi. Nihayet üzerindekileri çıkardığı, İbrahim bin Ethem'e verdi. İbrahim bin Ethem bir ağacın arkasında üzerine değiştirdikten sonra koşarak gözden kayboldu. Çoban onun arkasından galiba bu adam delirmiş olmalı diyordu. Oysa İbrahim bin Ethem delirmemiş bilakis aklı başına gelmişti. O ceylan avına çıkmış ancak Allah Teala onu küçük bir ceylanla avlamıştı. Bilirsiniz, nefsin mücahedeye sizin. üstelik her istediğini yaparak dizginlenmesi, temizlenmesi mümkün değildir. Onu Rabbimizin istediği bir kıvama getirerek, ahirette selamete erebilmek için mutlaka eğitmek, gayret etmek lazım bu gayrette vakit geçirmeden hemen Allah'ın yoluna girmekle olur. Zira ecel insanı her an yakalayabilir. Peki İbrahim bin Etem Hazretleri Allah yoluna dönmesi ve bu uğurda ilerlemesini nevsi nasıl karşıladı? Şimdi kendisinden dinleyeceğiz. Evet başlangıçta sahip olduğu geniş imkanları geride bırakıp vatanından ayrılmak kendisine ağır geldi. Bir daha geri dönmemek için nefsine karşı çetin bir mücadele verdi ve kararında sebat etmeyi başardı. Diyor ki, birçok acı çektim ancak vatanımdan ayrılmak kadar ağır gelene olmadı. Nefsime karşı en şiddetli kavgayı ''Vatanım özleminden, yani vatan hasreti hususunda verdim.'' dedi. Bir müddet sonra beraber yola çıktığı gruptan ayrıldığı anlaşılan İbrahim bin Ethem, çölde bir süre tek başına seyahat etti. Anlatıldığına göre bu sırada tanımadığı bir kişi ona arkadaş olup ismi azam duasını öğretti. İbrahim bin Ethem rahmetullahi aleyh bu duayı okuyunca Hızır aleyhisselam ile buluşmuş, Hızır ona ismi azamı öğreten zatın Davud adında bir kişi diğer bir rivayete göre İlyas olduğunu bildirmiştir. Hücveri kaynağındaysa İbrahim bin Ethem'e ismi azamı bizzat Hızır aleyhisselam öğretmiştir. En doğrusunu Allah. Celle Celaluhu bilir. İbrahim bin Ethem, bir gün Basra çarşısında gezerken, halk başına toplanmış. Ve, bana dua edin, icabet edeyim, mealindeki ayet-i sormuşlar. Demişler ki, biz hep Allah'a dua ediyoruz. Fakat, Duamız müstecap olmuyor yani kabul olmuyor. Bunu sürekli tekrarlıyoruz ama duamız kabul olmuyor. Duamızın kabul olmamasına sebep nedir? İbrahim bin Ethem şu cevabı vermiş. Kardeşlerim, kalbiniz on şeyden ötürü ölmüştür. Kalbiniz on şeyden ötürü ölmüştür yani... Duanızın kabul olmamasına sebep olabilir. Şimdi o on maddeyi sayacak. Gelin biz de dikkat kesilelim. 1- Evet Allah'ı tanırsınız ama hakkını yerine getirmezsiniz. 2- Evet Allah'ın kitabını Kur'an-ı okursunuz ama onunla amel etmezsiniz. 3. Doğru, iblisin düşmanlığını iddia edersiniz. Bizim düşmanımız vallahi iblistir dersiniz ama ona tabi olursunuz. 4. Haklısınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisini iddia edersiniz. Ona canımız feda olsun dersiniz. Ama onun izini ve sünnetini terk edersiniz. 5. Doğrudur. Cennetin sevgisini iddia ediyorsunuz. Ama onun için amel etmiyorsunuz. 6. Evet, cehennem korkusunu iddia ediyorsunuz. Cehennemden korkup dualar ediyorsunuz. Ya Rabbi, ne olur bizi oraya sokma, koru diye... Ama günahlardan çekinmiyorsunuz. 7. Evet biliyoruz ölüm haktır diyorsunuz. Ama bir gün öleceksiniz. Bunu bildiğiniz halde hazırlanmıyorsunuz. 8. Başkalarını ayıplarıyla geriyorsunuz, aşağılıyorsunuz. Vaktinizi başkalarının hata ve yanlışları, günahlarıyla meşgul ediyorsunuz vaktinizi lakin kendi ayıplarınızı terk etmiyor, onu düşünmüyorsunuz. 9. Allah'ın verdiği rızkı yiyorsunuz ama Allah'a şükretmiyorsunuz. Ve 10. Hepinizin ölüsü var değil mi? Mutlaka birini gömdünüz. Ölülerinizi gömersiniz ama onlardan ibret almazsınız. İşte bu on sebep Allahu alem duaların kabul olmamasına sebep olabilir kardeşlerim demiş. Bugün içinde hatta kıyamete kadar her insana, her vakte, her seneye geçerli olan kaideler. Bu on maddeyi hızlı bir şekilde tekrarlayalım mı? Allah'ı tanıyoruz, inanıyoruz ama kendisini tanımak için sıfatlarını bilmiyoruz. Kitabı okuyoruz Kur'an-ı Kerim'i. Belki okumayı bile bilmiyoruz ama okuyanlar da onunla amel ediyorlar mı? Şeytana karşı Allah'a sığınıyoruz ama Allah'ı da Celle Celaluhu iyi tanımadığımız için, bir problem yaşadığımız için yine şeytanın istediği şeyleri yapıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi seviyoruz, bunu söylüyoruz. Lakin onun izi ve sünnetini terk ediyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yine cenneti istiyoruz. Ama onun için çalışmıyoruz. Cehennemden korkuyoruz ama yine Allah muhafaza affa uğramazsak bizi cehenneme götürecek günahlardan kaçmıyoruz. Ölümü biliyoruz, bir gün öleceğiz. Tıbbi olarak da doğru ama hazırlık yapmıyoruz. Başkalarının ayıplarıyla, hatalarıyla, yanlışlarıyla, günahlarıyla zaman geçiriyoruz. Kendi yanlış ayıp ve günahlarımızı terk etmiyoruz. Allah-u Teala'nın verdiği rızkı yiyoruz ama o rızkı verene şükretmiyoruz. Birisi bizim karnımızı doyursa, bir yemek ısmarlasa, ihtiyacımızı görse, teşekkür ederim, çok sağ olun, ne iyilik yaptınız bana diyoruz. Her nimeti veren Allah'ı Celle Celaluhu unutuyoruz. Ve o öldü, ruhi için Fatiha, er kişi niyetine, hatun kişi niyetine bunları duyuyoruz. Annelerimiz, akrabalarımız, sanatçılar, tanınmışlar, kimler kimler vefat ediyor? O insanların cenazelerini, mezarlarını, mezar taşlarını görüyoruz ama onlardan ibret almıyoruz. Ne güzel söylemiş. Devam edelim hayatıyla ilgili o yapı taşlarını paylaşmaya. Horasan'dan ayrıldıktan sonra Şam'da, Irak'ta, Anadolu'muzun bazı yerlerinde bazı seyahatler yaşamış. Bunları kaynaklarda görebiliyoruz. Yine toprakları içerisinde olan Humus'ta, Askalan'da, yine biraz daha aşağıda Beyrut'ta, Basra'da, İskenderiye'de bulunmuş. Buralarda bostan bekçiliği yapmış. Yani anadan babadan zengin olan bu kişi ürgatlık yapmış, değirmencilik yapmış. Yani elinin emeğiyle geçinmeye çalışmış halbuki zengin bir aileden geliyor. Ama ne yaptı? Terk etmişti. Hayatının en az 24 senesini geçirdiği Dımaşk'ta hemşerisi sizin de tanıdığınız bir hak dostu Şakiki Belhi Kudisi ruhu ile karşılaşıyor. Ona Memleketinde bulamadığı huzuru burada, Şam beldesinde bulduğunu söylemiş. O sıralarda Mekke'de bulunurken babasının vefat ettiğini haber alıyor. Tabii şimdiki gibi uçak yok, haber belki aradan 15-20 gün bir ay sonra kendisine ulaşıyor. Hemen ülkesine geri dönüyor, babasının vasiyetini öğreniyor vasiyeti şöyle işte bu parayı buraya vereceksin buraya şunu vereceksin diye vasiyeti üzerine malına gerekli yerlere dağıttıktan sonra kendi payına da düşen ciddi bir mirası da diğer varislerine bırakıyor akrabalarına yine beş para almadan Mekke'ye geri dönüyor İbrahim bin Etem Hazretleri bir zaman sonra yine bu seyahatlerinin ardından hacca gitmeye karar veriyor ve yaya olarak yola çıkıyor. Yolda giderken cins devesi üzerine kurulu yani gösterişli bir bineğin üzerinde mağrur, kibirli bir kabile reisine rastlamış. O kabile reisi İbrahim Ethem hazretlerinin yaşlı haliyle tek başına yola çıkmış olmasına ve görünürde de hiçbir azığının bulunmamasına çok şaşırmış. Yani yiyecek, içecek bir şey yok. Küçücük bir heybesi var ve koca bir çöl, yaya olarak yürüyor. Bu sebeple biraz böyle süzmüş, insanları bilirseniz böyle evvela bakarken bir süzeriz böyle, süzdükten sonra, ey ihtiyar demiş, sen nereye gidiyorsun bu halde? İbrahim Ethem Hazretleri, Sakince hac etmek niyetiyle Kabe'ye doğru gidiyorum demiş. Aldığı bu cevap üzerine kabile reisinin o tuhaf bakışları yerini daha alaycı bir tebessüme bırakmış. Bir müddet böyle baka kalmış. Sonra küçümseyici bir tavırla demiş ki o kabile reisi. Be demiş, hey ihtiyar sen deli misin, misin? bineyin yok azığın yok. E yolun da o kadar uzun ki, hem de çok uzun. Sen bu zayıf halinle, ihtiyar halinle, nasıl Kabe'ye gideceksin? Bu uzun yola nasıl dayanacaksın? Ya sen bunları hiç düşünmedin mi ya? Demiş İbrahim bin Ethem Hazretleri, karşısındaki gafil insanın gönlünü uyandırabilmek için demiş ki, Haklısın evladım. Ama aslında benim birçok bineğim var. Lakin sen onları görmüyorsun sadece. Bineğim var. O kabile reisi demiş ki tamam demiş ya. Tam bir deli, deliye çattık. Alaycı tavrıyla devam etmiş. Ciddi misin demiş ya. Demek bineklerim var ben görmüyorum. Ne olur bunları bana açıkla da ben de bir göreyim, bileyim neymiş bunlar. İbrahim bin Ethem hazretleri... Sükunet halini bozmamış sakince ne? Tamam evladım demiş. Dinle öyleyse. Benim sabır adlı bir bineğim var. Allah'a şükürler olsun. Başıma bir bela geldiğinde onunla yoluma devam edebiliyorum. Hamdolsun. Yine Allahu Teala'nın verdiği şükür adlı bir bineğim var yavrum. Nimete kavuştuğum zaman onunla nice menziller, konaklar geçer. Yine önleyemeyeceğim ve kusurum olmayan bir kazaya uğradığım zamanda Rıza adlı bir bineye biniyorum. Yani ben gaybı bilmiyorum, geleceği bilmiyorum. Olanda benim için hayır vardır diyorum. Yine Allah'ın izniyle maksuduma eriyorum İşte şu heybemde şu kadar ekmeğim işte bu kadar suyumda var yani hem kendim tedbirimi aldım açı acına gitmiyorum ama şu kadar ay devam edecek yolculuk için bu kadar şunu alıyorum da demiyorum bunları dinleyen reisin alaycı tavrı değişir Yerini şaşkınlığa bırakır. Hayretle, dinler bunları, sanki bunlarla yetinmezmiş gibi der ki, Peki demiş ihtiyar, daha başka neyin var bakalım anlat. Evladım, bir de şu var ki, nefsim dünyevi bir arzuya yöneldiği vakit, Kabirlerde benden çok daha küçük yaşta, hatta gencecik insanların yattığını düşünüyorum da, nefsime uymaktan Allah'a sığınıyorum. Neden? Her insan ölecek yaşta. Bu sözlerle yavaş yavaş bir şeyleri düşünmeye başlayan kabile reisi, İbrahim bin Ethem hazretlerine uzun uzun bakar, ve sonra dudaklarından şunlar dökülür. Desene, asıl yaya benmişim de, Hakikatte binekli olan sen misin ey ihtiyar? Var yoluna devam et. Zira bu zarif ve hakikate vakıf olan gönülle sen, Nasıl olsa muradına ereceksin. Değerli kardeşlerim, Şimdi o zaman İbrahim bin Etem Hazretleri yanına şu kadar günlük su almamış, yiyecek almamış ama da ölmemiş deyip de o zaman ben de bir yerden bir yere giderken akaryakıtım bitmek üzere olsun ya takdirimde varsa Allahü Teala bir benzin istasyonu bir yere koymuştur. Dememeliyiz. Biz tedbiri almalı Takdire rıza göstermeliyiz. Onlar seçilmiş insanlar. İşte Allahu Teala'nın vardır onlara bunları vermesinde bir hikmet. Dolayısıyla onlar farklı insanlar. Zaten bu mevzularda anlatmak istedikleri kendi kerametleri harikulade olaylar değil. Sözlerine, tavırlarına, ve anlatmak istediği mesaja odaklanmak gerekiyor. Değerli kardeşlerim, İbrahim bin Etem Hazretleri ne zaman yaşamış? Şimdi bazı isimler size söyleyeceğim, daha iyi anlayacaksınız. Kimleri görmüş, kimlerle muhatap olmuş? İskenderiye'de mesela değerli alimlerden Eslem bin El-Cüheni, Mekke'de Süfyan es-Sevri, Fudayl bin İyaz, Allah rahmet buyursun. İsimlere bakar mısınız? Ayrıca Süfyan es-Sevri Hazretleri ile sürekli mektuplaşmış. Ebu Hanife Hazretleri ile de buluşmuş ve aralarında yine dostluk meydana gelmiş. İbrahim bin Etem Hazretleri daha hayattayken şöhreti geniş bir çevreye yayılmış. Kurduğu sohbet meclislerinde dostlarına nasihatler etmiş, uzakta bulunanların sorularını az önce söylemeye çalıştığım gibi cevap yazmış, mektuplaşmışlar. Çok fasih konuşurmuş ve zaman zaman anlamlı şiirleri aktarırmış. Öğütlerinde ekseriyetle helal kazancın önemini vurgulaması dikkat çekiyor. Duasının kabul edilmesi için ne yapması gerektiğini soran birine, helal kazanacaksın, helal yiyeceksin evladım demiş. Yani helal kazançla çoluk çocuğunun nafakasını sağlamayı yiğitlerin işi olarak görmüş. Allah dostlarının hayatlarını şöyle bir okuyup fikir aldığınızda hemen karşınıza İbrahim bin Ethem'de de gördüğümüz tablo çıkıyor. Genellikle tefekkürle vakitlerini geçiriyorlar, az uyuyorlar, az yiyorlar, oruç tuttuklarını çoğu zaman biliyoruz. Yani zühd, sabi insanlar. Farz, nafile ve selamet olarak üç kısma ayırmış hayatını. Farz, nafile ve selamet. Diyor ki, haramdan kaçınma şeklindeki zühd, farz, helalinden olsa bile az ile yetinme şeklindeki zühd nafile, selamet olan zühd ise diyor, şüpheli şeylerden bile uzak kalmak. Ve en mükemmel diyor zahid, kalbi en temiz, en samimi olan ve en fazla cömertlik yapan kişidir. Bu sözler kendisine ait. İbrahim bin Ethem hazretlerinin Zaman zaman daha çekilerek Allah Celle Celaluhu ile ünsiyet kurmaya çalıştığı görülmekle birlikte kendisini diğer insanlardan soyutlama, halktan tecrit etmek gibi bir anlayışının olmadığını da biliyoruz. Neden? Vaktinin önemli bir kısmını halkın içinde onların dertleriyle ilgilenerek geçirmeye çalışmış insanlara ulema meclislerine davet etmiş, namazı cemaatle kılmalarını tavsiye etmiş, hep sohbetler vermiş, cihatta katılın, hacca gidin, fakat nefsin hevasına karşı koymayı da ihmal etmeyin, arada ben ne durumdayım, hangi yoldayım diye tefekkür edin demiş. Yine şunu anlıyoruz, her birimiz, Hatalarla doluyuz. İnsan Hacerül Esved taşı gibi o Kabe'de var ya, cennetten çıkma insan. Lakin işlediği günahlarla ne derecede düşerse düşsün, onun özündeki değer baki'dir. Her yavru İslam fıtratı üzerine doğar. Bu sebeple günaha olan düşmanlığı, günahkâra sıçratmamak icap eder. Bir hata yanlış gördüğümüzde, vay şöyle adam böyle kadın değil. Yapılan o yanlışı bizim düzeltmek ve o yanlış hakkında bir yakınmamız lazım. Kişileri değil. Tabi günahkarı olan müsamahayı günaha taşırmamak da icap eder. Aman yapsın zinasını ya ne olacak? içsin içkisini öldürsün insanları değil. Nakledildene göre konumuz ile alakalı İbrahim bin Ethem Hazretleri bir sarhoşun pis kokulu ve bulaşık ağzını yıkamış. Şaşırmışlar ya sen bunu niye yapıyorsun? Adamın şu haline bak zaten senin ne yaptığını bile bilmiyor. Sarhoş. Demiş ki, eğer yüce Allah'ın adını zikretmek için yaratılan dil ve ağzı bulaşık olarak bıraksaydım bu hürmetsizlik olurdu. Yarın bu kardeşimizin tevbe etmeyeceğini ne biliyoruz? Adam ayılmış, kendisine başından geçenleri söylemişler. Horasan zahitlerinden İbrahim bin Etem seninle ilgilendi. Sen şöyle köşeye düşmüştün, af buyurun, istifra etmiştin, temizledi, bir güzel ağzını, saçını, yüzünü yıkadı, dediler. Bu durumdan mahcup olan o sarhoşun gönlü de gaflet uykusundan uyandı ve ''Siz gerçek mi söylüyorsunuz?'' dedi ve bir süre sonra o kişinin de tevbe ettiği aktarılır. Böyle ıslahlara vesile olan Allah dostları, onlardan bir tanesi olduğuna inanıyoruz. İbrahim bin Etem hazretlerine rüyasında şöyle buyurulmuş. Yine kendisi anlatıyor. Sen bizim için o kulumuzun ağzını yıkadın, biz de senin için onun kalbini yıkadık. İşte hizmet, böylesine yüksek bir kalbi hayatla yapıldığında neticesi de o kadar bereketli oluyor. İnsan bu hale ulaşınca muhabbet odağı haline geliyor. Ya, kendini kurtarmak, kurtarmaya çalışmak, kendi çoluğunu, çocuğunu, eşini, dostunu, akrabasını, komşusunu değil, kim olursa olsun, acaba o insanın günahtan kurtulmasına, bir zorluğu aşmasına, hastaysa ona bir el atmaya, duaya ihtiyacı varsa, onun için dua etmeye ben ne yapabilirim, elimden ne geliyor diyebilmektir. Biliyoruz ki İbrahim bin Ethem hazretlerinin olduğu gibi, hepimizin şiarı bu dünyadan giderken, diğer insanlardan alacağımız hayır dualardır. Allah dostlarından alimlerden, evzayı özellikle halkın arasına katılması ve cömertliği sebebiyle İbrahim Bin Etem hazretlerini akranlarından üstün saymış. Yine Ebu Hanife Hazretleri, Süfianı Sevri Hazretleri Şakiki Belhi Hazretleri de, onun faziletleri üzerinde durmuşlar. Yine tanınan zatlardan gönül insanlarından Cüneydi Bağdadi kudisesi ruhu. O da İbrahim bin Etem için diyor ki: "Bu yolun bilgilerinin anahtarı İbrahim'in elindedir." Evet. Kardeşlerim, Hucreriye'ye göre İbrahim bin Etem Hızır aleyhisselam tarafından yetiştirilmiş. Mevlana Celaleddin Kuddisesi ruhu da onu manalar denizinin yüzücüleri olarak nitelendirdiği Bayezid-i Beslami'yi Cüneyd-i Bağdadi gibi zatlarla birlikte anıyor. Ve Ebu Hanife Rahimehullah'a uyanların din yolunu kesen eşkıyanın şerrinden ve bu Allah dostuna uyanlarınsa, hilekâr nefsin tuzaklarından kurtulduğunu söylüyor. Evet, bilinen, tananan insanlardan bir tanesiydi. Allahu Teala rahmet buyursun. Biliyorsunuz, çocukluğumuzdan beri hocalarımız ne anlatıyor? Allah Celle Celaluhu bir kapıyı kaparsa öteki kapıyı açar. Ümitsizlik yok, umutsuzluk yok. İbrahim abi, bu anlattığın zatın yaşadığı dönemde değiliz. E biz ne yapalım? Değil. Zaten mesele bugün ne yapabiliriz? Onun üzerine çalışmak. Yoksa bu programda anlatmaya çalıştığımız bu menkıbelerin, hak dostların hayatlarını aktarırken size vermek istediği mesaj şu değil. Bakın, ne insanlar gelmiş geçmiş. Şu kadar aç kalmışlar. Böyle mücadeleler etmişler. Bir vakit şey bir abdestle şu kadar vakit namaz kılmışlar. Şu kadar oruç tutmuşlar. Ayakları çatlayana kadar namaz kılmışlar. Hücrelerde kalmışlar diyerek sizi ve yaptıklarınızı kendi nefsinize küçük göstermek değil. Böyle insanlar da var. Ama unutmayın, o zaman inandıkları Allah Celle Celaluhu, eşi ve benzeri olmayan, doğurmayan ve doğrulmamış, her şeyi gücü yeten Rabbimiz Celle Celaluhu, bizi de görüyor. Süfyan-ı Sevri'leri, İbrahim bin Ethem'leri, Abdülkadir Geylan'ileri, hepsinden Allahu Teala razı olsun. Yaratan Allah Celle Celaluhu, seni de beni de yarattı. Ve bizim, Yaşadığımız çağ nasıl? Onların yaşadıkları nasıldı? Bugünkü kadar acaba küçücük bir cep telefonundan günaha girme riski, potansiyeli ne durumdaydı? Geçim nasıldı? Hayat koşulları dediğimiz imtihanlar nasıldı? İnsanların farklı şeylere özenmesi nasıldı? İşte biz bugünden sorumluyuz. Ümitsizlik yok. Siz de, biz de Allahu Teala'nın izniyle dostları içerisine girebiliriz. Giremesek de dostlarını sevenlerden oluruz. Kendisinin ve ismi geçen değerli zatların ruhaniyetlerine hediye olması ve bütün ölmüşlerimizle beraber ceddimizden kimler varsa. Kimi kimsesi olmayanlarla beraber bütün övmüşlerimiz için buyurun. Bir Fatiha-i Şerife ve üç İhlas-ı Şerife. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatühü. Elhamdülillah. Esselatu ve Esselamu Aleyküm. Sûretler ve Bismillahirrahmanirrahim.